Dördüncü nokta, evhamlı birkaç sualin cevabıdır. Birincisi, ehri dünya bana der, ne ile yaşıyorsun, çalışmadan nasıl geçiniyorsun? Memleketimizde tembelce oturanları ve başkasının ile geçinenleri istemiyoruz. El-Cevap, ben iktisat ve bereketle yaşıyorum. Rezzakımdan başka kimsenin minnetini almıyorum ve almamağa da karar vermişim. Evet, günde yüz para, belki para parayla yaşayan bir adam, başkasının minnetini almaz. Şu meselenin izahını hiç arzu etmiyordum. Belki bir gururu ve bir enaniyeti ihsas eder fikriyle beyan etmek bana pek nahoştur. Fakat, madem ehli dünya evhamlı bir surette soruyorlar, ben de derim ki, küçüklüğümden beri halkların malını kabul etmemek, velev zekât dahi olsa, hem maaşı kabul etmemek, yalnız 1 iki sene Darül Hikmetil İslamiye’de dostlarımın icbarıyla kabul etmeye mecbur oldum, Hem mayşeti dünyeviye için minnet altına girmemek bütün ömrümde bir düsturu hayatımdır. Ehhli memleketim ve başka yerlerde beni tanıyanlar bunu biliyorlar. Bu 5 seneki nefhimde çok dostlar bana hediyelerini kabul ettirmek için çok çalıştılar kabul etmedim. Öyleyse nasıl idare edersin denilse, derim, bereket ve ikram-ı ile yaşıyorum. Nefsim çendan her hakarete, her ihanete müstahak ise de, fakat Kur'an hizmetinin kerameti olarak, erzak hususunda ikram-ı ilahî olan berekete mazhar oluyorum. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ sırrıyla, Cenab-ı Hakk'ın bana ettiği ihsanatı yad edip, bir şükrü manevi nev'inden birkaç numunesini söyleyeceğim. Bir şükrü manevi olmakla beraber korkuyorum ki bir riya ve gururu ihsas ederek o mübarek bereket kesilsin. Çünkü müftehirane gizli bereketi izhar etmek kesilmesine sebep olur. Fakat ne çare söylemeye mecbur oldum. İşte birisi şu altı aydır 36 ekmekten ibaret bir kile buğday bana kafi geldi. Daha var, bitmemiş. Ne miktar kifayet edecek bilmiyorum. Haşiye, bir sene devam etti. İkincisi, şu mübarek Ramazan'da yalnız iki haneden bana yemek geldi, ikisi de beni hasta etti. Anladım ki, başkasının yemeğini yemekten memnunum. Mütebakisi, bütün Ramazan'da benim idareme bakan mübarek bir hanenin ve sadık bir arkadaşım olan o hane sahibi Abdullah Çavuş'un ihbarı ve şahadetiyle üç ekmek, bir kıyye pirinç bana kafi gelmiştir. Hatta o pirinç 15 gün Ramazan'dan sonra bitmiştir. Üçüncüsü dağda 3 üç ay bana ve misafirlerime bir kıyye tereyağı her gün ekmekle beraber yemek şartı ile kafi geldi. Hatta Süleyman isminde mübarek bir misafirim vardı. Benim ekmeğim de ve onun ekmeği de bitiyordu. Çarşamba günü idi. Dedim ona, git ekmek getir. İki saat, her tarafımızda kimse yok ki oradan ekmek alınsın. Cuma gecesi senin yanında bu dağda beraber dua etmek arzu ediyorum dedi. Ben de dedim, tevekkelne alellâh, kal. Sonra hiç münasebeti olmadığı halde ve bir bahane yokken, ikimiz yürüye yürüye bir dağın tepesine çıktık.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 birdenbire başım çevrilir gibi başımı çevirdim. Gördüm ki, koca bir ekmek, katran ağacının üstünde, dalları içinde bize bakıyor. Dedim, Süleyman Müjde, Cenab-ı Hak bize rızık verdi. O ekmeği aldık, bakıyoruz ki, kuşlar ve hayvanat vahşiye hiçbiri ilişmemiş. Yirmi otuz gündür hiçbir insan o tepeye çıkmamıştı. O ekmek, ikimize iki gün kafi geldi. Biz yerken, bitmek üzereyken, Dört sene sadık bir sıddıkım olan Müstakîm Süleyman, ekmekle aşağıdan çıka geldi. Dördüncüsü, şu üstümdeki sakoyu yedi sene evvel eski olarak almıştım. Beş senedir elbise, çamaşır, papuç, çorap için dört buçuk lira ile idare ettim. Bereket, iktisat ve rahmeti ilahiye bana kafi geldi. İşte şu numuneler gibi çok şeyler var ve bereket-i ilahiyenin çok cihetleri var. Bu köy halkı çoğunu bilirler. Fakat sakın bunları fahr için zikrediyorum zannetmeyiniz. Belki mecbur oldum. Hem benim için iyiliğe bir medar olduğunu düşünmeyiniz. Bu bereketler, ya yanıma gelen halis dostlarıma ihsandır, veya hizmet-i Kur'aniyeye bir ikramdır, veya iktisadın bereketli bir menfaatıdır. Veyahut ya Rahim, Ya rahim ile zikreden ve yanımda bulunan dört kedinin rızıklarıdır ki, bereket suretinde gelir, ben de ondan istifade ederim. Evet, hazin mırmırlarını dikkatle dinlesen, Ya Rahîm, Ya rahim çektiklerini anlarsın. Kedi bahsi geldi, tavuğu hatıra getirdi. Bir tavuğum var, şu kışta yumurta makinesi gibi, pek az fasıla ile, her gün rahmet hazinesinden bana bir yumurta getiriyordu. Hem bir gün iki yumurta getirdi. Ben de hayrette kaldım. Dostlarından sordum, böyle olur mu dedim. Dediler, belki bir ihsanı ilahidir. Hem şu tavuğun yazın çıkardığı küçük bir yavrusu vardı. Ramazan-ı şerifin başında yumurtaya başladı. Ta kırk gün devam etti. Hem küçük, hem kışta, hem Ramazan'da. Bu mübarek hali bir ikrami rabbani olduğuna ne benim ve ne de bana hizmet edenlerin şüphemiz kalmadı. Hem ne vakit annesi kesti, hemen o başladı, beni yumurtasız bırakmadı. İkinci vehimli sual. Ehli dünya diyorlar ki, sana nasıl emniyet edeceğiz ki sen dünyamıza karışmayacaksın? Seni serbest bıraksak belki dünyamıza karışırsın. Hem nasıl bileceğiz ki sen kurnazlık yapmıyorsun? kendini tarık dünya gösterip, halkın malını zahiren almaz, gizli alır bir kurnazlık olmadığını nasıl bileceğiz? El-Cevap 20 sene evvelki divan-ı harbi örfide ve hürriyetten daha evvel zamanda çoklara malum hal ve vaziyetim ve iki mektebi i musibetin namesi namında o zaman divan-ı harpteki müdafatım kat'i gösterir ki, Değil kurnazlık, belki edna bir hileye tenezzül etmez bir tarzda hayat geçirmişim. Eğer hile olsaydı, bu beş sene zarfında sizlere temellükkerane bir müracaat edilecekti. Hileli adam kendini sevdirir, kendini çekmez, ifal ve aldatmaya daima çalışır. Halbuki bana karşı en mühim hücumlara ve tenkitlere mukabil tezellüle tenezzül etmedim. Tevekkeltü Allah deyip, ehli dünyaya arkamı çevirdim hem de ahireti bilen ve dünyanın hakikatını keşfeden, aklı varsa pişman olmaz, yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz. 50 seneden sonra, alâkasız, tekbaşıyla bir adam, hayat ebediyesini dünyanın bir-iki sene gevezeliğine, şarlatanlığına feda etmez. Feda etse kurnaz olmaz, belki ebleh bir divane olur. Ebleh bir divanenin elinden ne gelir ki, onun ile uğraşılsın? Amma zahiren tarik dünya, batının talibi dünya şüphesi ise وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي nefs نَفْسَ لَا اَمَّارَتُمْ sui sırrınca, ben nefsimi tebriye etmiyorum. Nefsim her fenalığı ister. Fakat şu fani dünyada, şu muvakkat misafirhanede, ihtiyarlık zamanında, kısa bir ömürde, az bir lezzet için ebedî, daimî hayatını ve saadet ebediyesini berbat etmek, Ehli aklın kârı değil, ehli aklın ve zîşuurun kârı olmadığından, nefs-i emmarem ister istemez akla tabi olmuştur. Üçüncü vehimli sual. Ehli dünya diyorlar ki, sen bizi sever misin, beğeniyor musun? Eğer seversen, neden bize küsüp karışmıyorsun? Eğer beğenmiyorsan, bize muarızsın, biz muarızlarımızı ezeriz. El-Cevap Ben değil sizi, Belki dünyanızı sevseydim, dünyadan çekilmezdim. Ne sizi ve ne de dünyanızı beğenmiyorum. Fakat karışmıyorum. Çünkü ben başka maksattayım. Başka noktalar benim kalbimi doldurmuş. Başka şeyleri düşünmeye kalbinde yer bırakmamış. Sizin vazifeniz ele bakmaktır, kalbe bakmak değil. Çünkü idarenizi, asayişinizi istiyorsunuz. El karışmadığı vakit, ne hakkınız var ki hiç layık olmadığınız halde kalp de bizi sevsin demeye. Kalbe karışsanız, evet ben nasıl bu kış içinde baharı temenni ediyorum ve arzu ediyorum fakat irade edemiyorum, getirmeye teşebbüs edemiyorum. Öyle de hali alemin salahatını temenni ediyorum, dua ediyorum ve ehli dünyanın ıslahını arzu ediyorum fakat irade edemiyorum. Çünkü elimden gelmiyor, bir fiil teşebbüs edemiyorum. Çünkü ne vazifemdir, ne de iktidarım var. Dördüncü şüpheli sual. Ehli dünya diyorlar ki, o kadar belalar gördük ki, kimseye emniyetimiz kalmadı. Sana nasıl emin olabiliriz ki? Fırsat senin eline geçse, arzu ettiğin gibi karışmazsın. El cevap. Evvelki noktalar size emniyet vermekle beraber, memleketimde talebe ve akrabam içinde beni dinleyenlerin ortasında heyecanlı hadiseler içinde dünyanıza karışmadığım halde diyar gurbette ve yalnız tekbaşıyla garip, zayıf, aciz bütün kuvvetiyle ahirete müteveccih ihtilattan muhabereden kesilmiş iman ve ahiret münasebetiyle uzaktan uzağa yalnız bazı ehli ahireti dost bulan ve başka herkese yabani ve herkes de ona yabani nazarıyla bakan bir insan semeresiz tehlikeli dünyanıza karışsa muzaaf bir divane olmak gerektir. 5. nokta 5 küçük meseleye dairdir. Birincisi ehli dünya bana diyorlar ki bizim usulü medeniyetimizi, tarzı hayatımızı ve sureti telebbüsümüzü ne için sen kendine tatbik etmiyorsun? Demek bize muarızsın. Ben de derim Hey efendiler, ne hak ile bana usulü medeniyetinizi teklif ediyorsunuz? Halbuki siz beni hukuku medeniyetten ıskat etmiş gibi haksız olarak beş sene bir köyde muhabereden ve ihtilattan memnu bir tarzda ikamet ettirdiniz. Her menfiyi şehirlerde dost ve akrabasıyla beraber bıraktınız ve sonra vesika verdiğiniz halde sebepsiz beni tecrid edip bir iki tane müstesna. Hiçbir hemşehrisiyle görüştürmediniz. Demek beni efradı milletten ve rayiyetten saymıyorsunuz. Nasıl kanunu medeniyetinizin bana tatbikini teklif ediyorsunuz? Dünyayı bana zindan ettiniz. Zindanda olan bir adama böyle şeyler teklif edilmez. Siz bana dünya kapısını kapadınız, ben de ahiret kapısını çaldım, rahmeti ilahiye açtı. Ahiret kapısında bulunan bir adama Dünyanın karma karışık usul ve adatı ona nasıl teklif edilir? Ne vakit beni serbest bırakıp memleketime iade edip hukukumu verdiniz? O vakit usulünüzün tatbikini isteyebilirsiniz. İkinci mesele, ehl-i dünya diyorlar ki, bize ahkamı diniyeyi ve hakaik-i İslamiyeyi talim edecek resmi bir dairemiz var. Sen ne selahiyetle ne diniye yapıyorsun? Sen madem nefy'e mahkumsun bu işlere karışmaya hakkın yok. El cevap. Hak ve hakikat inhisar altına alınmaz. İman ve Kur'an nasıl inhisar altına alınabilir? Siz dünyanızın usulünü, kanununu inhisar altına alabilirsiniz. Fakat hakiki imaniye ve esasat-ı Kur'aniye resmi bir şekilde ve ücret mukabilinde dünya muamelatı suretine sokulmaz. Belki bir mevhibe-i olan o esrar halis bir niyet ile ve dünyadan ve huzuzat-ı efsaniyeden tecerrüt etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir. Hem de sizin o resmi daireniz dahi memleketteyken beni vaiz kabul etti, tayin etti. Ben o vaizliği kabul ettim fakat maaşını terk ettim. Elimde vesikam var. Vaizlik, imamlık vesikasıyla her yerde amel edebilirim. Çünkü benim nef'yim haksız olmuştur. Hem menfiler madem iade edildi, eski vesikalarımın hükmü bakidir. Saniyen, yazdığım hakayk imaniyeyi, doğrudan doğruya nefsime hitap etmişim. Herkesi davet etmiyorum. Belki ruhları muhtaç ve kalpleri yaralı olanlar, o edviye-i Kur'aniye'yi arayıp buluyorlar. Yalnız medar-ı için yeni huruf çıkmadan evvel, Haşre dair bir risalemi tab ettirdim. Bunu da, bana karşı insafsız eski vali, o risaleyi tetkik edip, tenkîd edecek bir cihet bulamadığı için, ilişemedi. Üçüncü mesele, benim bazı dostlarım, ehl-i dünya bana şüpheli baktıkları için, ehl-i dünyaya hoş görünmek için, benden zahiren teberri ediyorlar. Belki tenkîd ediyorlar. Halbuki kurnaz ehl-i dünya, bunların teberrisini ve bana karşı iştinaplarını o ehl-i dünyaya sadakate değil, belki bir nevi riyaya, vicdansızlığa hamledip, o dostlarıma karşı fena nazarla bakıyorlar. Ben de derim, ey ahiret dostlarım! Benim Kur'ana hizmetkarlığımdan teberri edip kaçmayınız. Çünkü inşallah benden size zarar gelmez. Eğer faraza musibet gelse veya bana zulmedilse, siz benden teberri ile kurtulamazsınız o hal ile, musibete ve tokata daha ziyade istikah kesbedersiniz. Hem ne var ki evhama düşüyorsunuz? Dördüncü mesele Şu nefi zamanımda görüyorum ki, hotfuruş ve siyaset bataklığına düşmüş bazı insanlar, bana tarafkirane, rakibane bir nazarla bakıyorlar, güya ben de onlar gibi dünya cereyanlarıyla alakadarım. Hey efendiler! Ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alakam yok. O adamlardan ücret mukabilinde iş görenler belki kendini bir derece mazur görüyor. Fakat ücretsiz hamiyet namına bana karşı taraf girane, rakibane vaziyet almak ve ilişmek ve eziyet etmek gayet fena bir hatadır. Çünkü sabıkan ispat edildiği gibi siyaseti dünya ile hiç alakadar değilim. Yalnız bütün vaktimi ve hayatımı, hakiki imaniye ve Kur'aniye'ye hasr ve vakfetmişim. Madem böyledir, bana eziyet verip rakibane ilişen adam düşünsün ki, o muamelesi zındıka ve imansızlık namına, imana ilişmek hükmüne geçer. Beşinci Mesele Dünya madem fanidir. hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayatı ebediye burada kazanılacaktır. Hem madem dünya sahipsiz değil. Hem madem şu misafirhane dünyanın gayet hakîm ve kerîm bir müdebbiri var. Hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Hem madem la yukellifullah nefsan illa vus'aha sırrınca teklifi yutak yoktur. Hem madem zararsız yol zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın ahiretini dünyaya feda etmesin hayatı ebediyesini hayatı dünyeviye için bozmasın malayani şeylerle ömrünü telef etmesin kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin selametle kabir kapısını açıp Saadet ebediyeye girsin. Haşiye: Bu mademler içindir ki şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum ve ehemmiyet vermiyorum. Meraka değmiyor diyorum ve dünyaya karışmıyorum.